Allah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sahbi ecmaîn en Hamd âdemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir, güzide seçkin ashabının üzerine olsun kardeşlerim. Hazırız değil mi Allah'ın izniyle? Evet şu an yine bugün sizlerle beraber Allah izin verirse Selef Salih'in akidesinin şerhine devam edeceğiz. Geçen hafta sizlerle beraber alametul kubra dediğimiz büyük kıyamet alametleri üzerinde konuşmuştuk ve üzerinde durmuştuk elhamdülillah. Delillerini ortaya da koymuştuk. Şimdi Allah izin verirse... Ehl-i sünnet ve cemaat cennet ve cehennemin yaratılmış olup adlı bir bölüm var. Sayfa 127'den. Oradan başlayacağız. Selahaddin'i dinliyoruz. Evet değerli kardeşler. Buyurun. Ehl-i sünnet ve cemaat cennet ve cehennemin yaratılmış olup şu anda var olduğuna ve ebedi olarak da var olmaya devam edeceğine iman ederler. Evet. O halde ehl-i sünnet ve cemaat akidesine göre Muhammed cennet ve cehennem yaratılmıştır ve şu an vardır ancak onun ilmi Allah katındadır. Biz cennetin ve cehennemin şu an var olduğuna iman ediyoruz. Ehli sünnet ve cemaat akidesine göre doğru olan budur değerli kardeşlerim. Mükafat ve devamlı nimet yurdudur. Yüce Allah onu Müslümanlar, müminler, takva sahibi mubahitler, mücahitler ve salihler için hazırlamıştır. Cehennem ise ceza yurdulur. Onu da Allah-u Teala günahkar, kafirler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar, cinsizler, futperestler ve isyankarlar için hazırlamıştır. O halde yani insan öldükten sonra ve sur üfleniyor, sonradan yeniden kıyama kalkıyor, diriliyor. Yani böyle bir manzara gözümüzün önüne getirelim. Sonra yeniden bir sur üflendiği zamanda Rabbimizin huzurunda toplanıyoruz. Herkes koşa koşa oraya geliyorlar. Salih amelleriyle, şer amelleriyle insanoğlu oraya doğru geliyor ve orada hesaplar görülüyor. Amel defterleri açılıyor. Kimileri sağdan alıyor, kimileri soldan alıyor. Kimilerinin kardeşlerim tartılarında kefesinde yiğidikler, hasenatlar ağır basıyor, kimilerinde ise hafif kalıyor. Bundan dolayı da akıbeti cehennem azabı oluyor kardeşlerim. Cennet müminlerin özellikle mükafat yurdu, muvahitlerin ama cehennem ise kafirlerin, münafıkların ve aynı zamanda müşriklerin azap yurdudur. Biz cennetin ve cehennemin var olduğuna Kur'an ve sünnetten gelen deliller ışığında iman ediyoruz. Kur'an bize cennetin ve cehennemin şu an yaratılmış olduğunu bildiriyor. İşte bu konuda Ali İmran suresi 133. ayet-i kerime delilimizdir. Bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Vasâri'u ile mağfiret-i min rabbikum ve cennetin arduha ve vel ardı eiddet lil muttakîn." Rabbinizin Mafiretine ve Allah'tan sakınanlar için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O cennet ki uiddet lil muttakîn. Muttakiler için hazırlanmıştır. Bakın Allah cennet var olduğu için o cennete koşun demektedir. Ve cennetin muttakiler için hazırlanmış olduğundan bize açıkça haber veriyor kardeşlerim. Peki bu cennetin var olduğuna dair delilimiz. İkinci delilimiz bu konuda yani cehennemin de var olduğuna dair. Alimran 131, Bakara 24, had Hadis suresi 21. ayeti kerimeler bu konuda delillerimizdir. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Bakın Allah ayet-i açık bir şekilde kafirlere değerli kardeşlerim cehennemi hazırladığını haber veriyor. Ve takun narallati uiddet lil <Sessizlik> kafirin. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Demek ki o zaman ateşle cehennem de hazırlanmış. Şu an vardır, bulunmaktadır ama onun ilmi nerede olduğu konusu Allah indinde saklıdır kardeşlerim. İki tane Kur'an'dan delil getirdik bu konuda. Bir de hadis delil getirelim. Bakın Sehl bin Sa'd'ın rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette sekiz kapı vardır. Demek ki peygamber cenneti görmüş ki sabittir. Gördüğü de o zaman neyin delilidir? Var olduğunun delilidir. Ve onun insanlar tarafından şu an değerli kardeşlerim görüleceğine de açık bir delildir. Peygamberimiz görmüştür. Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir kapı Reyyan diye isimlendirilir. Buradan cennete yalnız oruçlu olanlar girer. Hadis Bukhari'de gelmektedir. O halde bu hadise göre cenneti Allah Resulü görmüştür. Gördüğüne göre de cennet bulunmaktadır. Bu üç tane delilimiz cennetin varlığını ifade ediyor. Ve cehennemin de yaratılmış olduğunu ortaya koyuyor. Kur'an ve sünnetten gelen deliller bu konuda demek ki Tahsin kardeşim apaçık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Şimdi geldik diğer konumuza. Evet. Ehl-i sünnet, muvâfid, tebhidlarına <gülüyor> sahip olan günahkarların cehennemde ebediyen kalmayacaklarına, günahları miktarınca azap göreceklerine, sonra da cennete gireceklerine inanırlar. <gülüyor> Bunlar Allah'a ortak koşmanın dışında işledikleri bir takım günahlar sebebiyle cehenneme giren kimselerdir. Müşrikler ve kafirler ise bir daha çıkmamak üzere ebediyen cehennemde kalacaklardır. Yüce Allah bizleri korusun. Amin. Bu konuda önemli bir konu. Tevhid ehli Müslümanlar günahlarından dolayı Allah indinde cezalarını çekerler. Sonra da cehennemden çıkar, cennete girerler. Bir kısım insanlar, insanların cehenneme girdikten sonra çıkmayacağını iddia ederler. Bunlar ehli sünnet akidesine muhalif olan bidatçı kimselerdir. Kur'an'dan ve sünnetten gelen açık deliller, tevhid ehli oldukça bir insan, iman ehli oldukça bir insan... Günahlarından dolayı yani kendisini küfre ve şirke düşürmediğinden dolayı günahlarını cehennem azabında çeker, Rabbim dilerse sonra da onu cennetine koyar. Bu bizim inancımızdır. Kalbinde kardal tanesi kadar iman, tevhid olan mümin mutlaka cenneti görür. Tevhid cenneti gerekli kılar ama şirk ebedi olarak cehennemi gerekli kılar. O zaman cennet, cehennemden çıkacak olanlar kimlerdir? Muvahhid, günahkar müminlerdir. Kesinlikle müşrikler, kafirler, münafıklar cehennemden çıkmayacaktır. Bu katîyen haramdır. Allah subhane ve ta'ala müşriklere, kafirlere, münafıklara cehennemi helal kıldı. Cenneti ise onlara haram kıldı. Bu noktanın üzerinde durmuş olalım. Şimdi, peki hocam bir insanın cehenneme girdikten sonra tevhid ehli oldukça cennete gireceğini söyledik. Bu inancımızın Kur'an'la mutabık olan bir yönü var mı? Kur'an bu konuda ne diyor? Kur'an'ın bu konudaki delili nedir? Kur'an'ın bu konudaki delilini gelin hep birlikte dinleyelim. Hud suresi 106. ayet-i kerime Hud suresi 106. ayet-i kerime. Bu arada oraya not edebilirsiniz kitabınızın. خَالِد۪ينَ ف۪يهَ مَا دَامَةِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرُضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدٍ Rabbinin dilediği hariç. İyi dinleyelim. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşli ebedi kalacaklardır. O ateşte ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Rabbinin dilediğini yapandır. Muhakkak ki Rabbin dilediğini yapandır. Bunlar tükenmeyen bir lütuftur. Şimdi bakınız burada. Bu ayeti kerimede Rabbinin dilediği hariç onlar ne yapacaktır? Ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki buradaki İlle meşe'e rabbukem Rabbinin diledikleri hariç. Burada müstesna olanlar kim? Burada müstesna olup da ebedi kalmayan kim? Kur'an açık bir şekilde ortaya koyuyor. Müfessirlere döndüğümüzde, akaid alimlerine döndüğümüzde, ehl sünnet imamlarına döndüğümüzde, bu ayetteki müstesna olan, hani Rabbinin dilediği hariç, o dilediği kimseler onlar hariç kim? Tevhid ehli günahkarlar hariç diğerleri ebediyen cehennemde kalacaklar olarak anlaşılmalıdır. Anladık mı kardeşler? O halde bizim yani cehennemden tevhid ehlinin günahkarlarının çıkacağını söylediğimiz bu akidemiz Kur'an'a dayanan bir akidedir. Kur'an bunu söylediği için biz bu inancımızı Kur'an'dan aldık. İlla me şeye rabbuke Rabbinin gilediği hariç kim onlar? Günahkar olup da cehenneme girmiş ve tevhid ehli olan tabi bundan maksat ve sonra da Rabbim bunları çıkartmış cennetine koymuş. Dönün bu konuda Kurtubi'ye bakın ve Tabari'ye bakın, İbn Kesir'e bakın, muteber imamlara bakın bu konuda müfessirlerimize. Hepsi buradaki müstesna olanın tevhid ehli günahkar Müslümanlar olduğunu haber veriyor. Peki bizim sözümüz Kur'an'a dayanıyor, Tabari'ye dayanıyor, İbn Kesir'e dayanıyor, Kurtubi'ye dayanıyor, Büyük Selef imamlarına dayanıyor. Sözümüzde bir çelişki var mı o zaman? Kur'an bu sözümüzü doğruluyor değil mi kardeşler? Kaldı ki biz zaten Kur'an'dan beslendiğimiz için bu inancımızı ortaya koymuş olduk. Üstelik Cehennemiyyum adı verilen bir topluluk vardır. Cehennemlikler, onlar... Cehenneme girmişlerdir Allah tevhid ehli olduklarından dolayı onları da cennetine ne yapmıştır sonradan koymuştur. Bakın bu konuda açık bir delilimiz var İmam Bukhari Tirmizi i̇bn bize bu hadisi rivayet ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle peygamberimizin makamı mahmudda şefaatul uzma dediğimiz büyük bir şefaat hakkı vardır. Ehli sünnet ve cemaat olarak iman ederiz. Allah izin verdiği müddetçe peygamberin de şefaati haktır. Bakın ne diyor burada Resulullah aleyhissalatu vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ile ateşten çıkıp cennete girecek olan bu insanlara cehennemlikler, cehennemiyum denilir. Hadis Bukhari'de Tirmizi'de, İbn Macide geliyor. Demek ki o zaman cehennemlikler olup da tevhid ve günahkar olduklarından dolayı cehennemden çıkıp cennete girenlerden hadis haber veriyor. Kur'an'da haber veriyor. O zaman Kur'an ve sünnet haber veriyorsa ve bu ümmetin selefi de zaten bu konuda batlar açmışsa ve bu konuyu bize doğru olarak ispat etmişse bize de düşen nedir? İman etmektir. Peki bu inancın dışında kalanlar kimlerdir? Onlar ehl-i bidattir. Onlar zındıklardır. Onlar ne Kur'an'ı ne sünneti hakkıyla anlamış insanlardır. Onlar? Bu ümmetin selefinin alimlerine bile itibar etmeyen, alimlerin ışığında anlamayan insanlardır. Alimleri devre dışı bırakan, peygamberi devre dışı bırakan, Kur'an'ı devre dışı bırakan, Kur'an'a da kendi göreceli mantıklarıyla bakan, bidatçı yerine göre de küfrü ve zındıklı seçen insanlardır. Tamam mı kardeşler? Günümüzde bazıları vardır karşınıza çıkabilirler. Bir insan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkar mı diye akli bir soru sorabilirler. Biz akla değer veren bir topluluk değiliz. Aklın nasıl ölçülerinde değer veren bir topluluğuz. Aklın tek ölçek olmadığına iman ediyoruz. Doğru değil mi? İşte Kur'an'ın delili. İşte hadis. Ve aynı zamanda bakın bir hadis daha zikredelim size. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhudan geliyor. Şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ateş ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son girecek olanını biliyorum. Kim diyor bunu? Peygamberimiz diyor. Ateş ehlinin yani cehennemden son çıkacak ehlini biliyorum. Demek ki cehennemden biri çıkacak ki peygamber bunu biliyor. Ve bundan haber veriyor. Sadık-ı Masluk sözlerin en doğrusunu söyleyen peygamberimiz söylüyor. Abdullah ibn Mesud yoluyla ve hadis devam ediyor. Bu bir kimsedir ki cehennemden emekleye emekleye çıkar ve o cehennemden çıkan o insan emekleye emekleye çıkar. Allahu ekber. Peki hadisimiz nerede geliyor? Bukhari'de 6449 nolu hadis. 64469 69 nolu hadis İbni Mace'de geliyor. 4339 nolu hadis. O halde kaynaklarımız sağlam mı? Dediklerimiz güçlü mü? İlmi mi? İsnadımız kavi mi? Kavidir kardeşlerim. Güçlüdür. O halde bu deliller ışığında Selahattin kardeşimizin okuduğu bilgi gereği ehl Sünnet muvahhik günahkar müminlerin cennetten çıkacağına cennete gireceğine inanır. Bunun üzerinde durmuş olduk. Evet. ehl Sünnet Muhammed ümmetinin kıyamet gününde ilk hesaba çekilecek ve ilk cennete girecek ümmet olduğuna, cennetliklerin üçte ikisinin onlardan oluşacağına ve onlardan 70 bininin hesaba çekilmeden cennete gireceğine inanır. Evet. Yine el sünnete göre ilk hesaba çekilecek ümmet kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Biz son ümmetiz ama hesaba çekilen de ilk ümmetiz. Peki bu sözümüzün delili nedir? Bu sözümüzün delili İbn-i rivayet ettiği İmam Albani'nin de sahih-i camide sahihlemiş olduğu bir hadistir. Nedir bu hadis? İbn Abbas yoluyla geliyor bu rivayet. Peygamber şöyle buyurur. Biz son ümmetiz ve ilk hesaba çekilecek olanız. Kıyamet günü hakkımızda ümmi ümmet ve peygamberin nerede denilir? Bakınız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunu haber veriyor. Demek ki buradaki paragrafta müellif kafasından bir şey uydurmadı. Yani müellif bu kitabın müellifi bunu bir nakle dayandırarak naklediyor, söylüyor. Biz de onun dayandığı nakle, delili buralarda ne yaptık zikretmiş olduk. O halde bu hadis açıktı. Peki bu konuda ikinci delilimiz nedir? Bukhari ve Müslüm'den rivayet ettiği, aynı zamanda birçok sünnen kaynaklarında da geliyor. Hepinizin de hatırlayacağı bir hadis vardır. Şu üç insan ilkin cennete girer diye hadis başlar. Birisi Allah yolunda cihad etmiştir. Birisi Kur'an okumuştur. Birisi de ne yapmıştır kardeşlerim? Kur'an malını infak ettiğinden dolayı hesaba çekilmiştir. İşte bu hadiste geldiği gibi değerli kardeşlerim cennete ilk girenler o zaman kimin ümmetinden oluyor? Muhammed, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden oluyor. O halde bu hadisler bize bu gerçekleri ortaya koyuyor. Devam edelim. Ehli sünnet ve cemaat Arasat meydanında bulunan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzuna da inanır. Evet. O... Tabi buraya geçmeden önce attın sözünü de kesti. Şimdi bir hadis daha var. buradan müslimde ve Bukhari'de rivayet edilen Ebu Hüleyi radıyallahu anh yoluyla geliyor. Cennete ilk girecek zümrenin yüzleri ayın 14. gecesindeki sureti gibi parlaktır. Yüzleri ışıl ışıl. Kim bunlar? Ümmeti Muhammed'tendir. Şeyhül İslam rahimehullah kimdir o? İbn Teymiyye rahimahullah Vasitiye şerhinde açık bir şekilde cennet ilk ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme açılır. İlk giren de Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmeti olur diye orada bir cümle düşmektedir. Yani oraya bir cümle olarak bunu ne yapmıştır? Not etmiştir. O hadi bu bizim akidemizdir kardeşler. Yani sünnetin Selef'in inancıdır. Şimdi geldik en son okumuş olduğum bölüme devam edelim. O dirilişten sonra insanların ilk olarak yönelilecekleri havuzdur. Bu havuzun suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Kokusu da daha güzeldir. Kaplarının sayısı gökteki yıldızlar kadardır. Eni bir aylık yol, boyu da bir aylık yol mesafesindedir. Ondan bir defa içen ebediyen susuzluk çekmeyecektir. Evet. Şimdi Arasat meydanında havuz olduğuna iman ediyoruz. Nedir Arasat? Arasat arsalar demektir. Arsa Türkçe'de kullanılmakta. Yani iki evin arasında bina olmamış arsa. Bir meydan, boş mekan deriz. Arasat da arsalar. Yani buradaki terim anlamı olarak ne anlama geliyor? Kıyamet gününde insanların durduğu, beklediği yerin adıdır. Hesap vermek için durduğu, beklediği yerin adıdır. Ve bu Arasat meydanında havuz vardır. Ve biz bu havuzun, demin kardeşimiz okudu, niteliklerini hep beraber gördük. Yani rengi sütten daha beyaz, tadı ise baldan daha tatlı, kokusu ise miskten daha güzel. Kaplarının sayısı gökteki yıldızlar kadar. Eni bir aylık yol, boyu da bir aylık yol mesafesindedir. Ondan içen bir daha ebediyen susamaz. Bu konuda sahih hadisler var. Deliller var. Altta da inşallah beraber o delilleri göreceğiz. Şimdi o zaman buna iman edecek miyiz? Arasat meydanına iman edeceğiz. Ve aynı şekilde havuza iman edecek miyiz? İman edeceğiz. Şimdi buradan itibaren bir cümle geliyor. Bu havuzdan mahrum olacak insanlar var. Kim bunlar? Yani bu havuzdan içemeyecekler. Kim bunlar? Peygamberin havuzundan içemeyecekler kim? Peygamber ümmetim ümmetim diye çağıracak ama Allah izin vermeyecek. Kim bunlar? Ne yaptılar ki bunlar havuzdan mahrum oldular? Ne yaptılar ki bunlar kardeşlerim o güzel süt renginde kokusu, bal tadında olan, mis kokusunda olan bu havuzdan içemiyorlar. İşte onları şu an bu cümlede öğrenmeye çalışalım. Kim onlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden dinde bidat çıkaran ve değişiklikler yapmaya kalkışanlar ise ondan mahrum bırakılacaklardır. Demek ki dinde bidat çıkartan Dinde olmayan bir şeyleri eklemeye çalışanlığa dinden çıkartan insanlar yani bidatçiler bu havuzdan Fatih kardeşim içemeyecekler. İdris içemeyecekler. Kimmiş içemeyenler? Bidat. Ehli bidat. Örneğin yakında Nisan ayı geliyor. Kutlu doğum haftası adı altında bir toplantı yapılacak. Cemaatler adam toplama yarışına girecek. Adam Toplama, adam çalma değil mi? Bu insanları bir anda kendilerine çekmek için bu bidatlara koşa koşa gidecekler. Bunların tüm ehli bidattır. Peygamberin yapmadığını, ashabın yapmadığını, tabiinin yapmadığını, Hristiyan adetini yaparak ne yapıyorlar? Dinde bir ekleme yapıyorlar. Eğer bu dinden olsaydı o günde dinden olurdu. Madem ki kutlu doğum denen şey o gün dinden değildi, bu günde dinden değildir. Allah Resulü ve Vesselam'ın doğum gününü kutlayan bir sahabi biliyor muyuz? Bir tabi'in biliyor muyuz? Bir tebe-i tabi'in biliyor muyuz? Bir müçtehit imam adını bana zikredebilir misiniz? Onlardan biri kutlu doğum etkinlikleri ad altında bir toplantı kutlama yapmışlar mı? Peki bu dinde yoksa bunu dinden saymak bir bidat ehli olmak demek değil midir? İşte bu Bidatçilikten dolayı bu insanlar Peygamber'im havuzundan içemeyeceklerdir. Ancak şia buradaki havuzdan içemeyenlerin kimler olduğunu söylemiştir. Ashab demiştir. Çünkü onlara göre sahabenin büyük çoğunluğu dinden çıkmıştır, mürted olmuştur. Onlar mahşer gününde havuzdan içmeye geldiklerinde Peygamber'imiz bunlar benim ashabım bunlar ümmetim dediğinde güya Onlara göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir talepte bulunsa da Allah sen bilmiyorsun ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar senden sonra neler yaptılar, neler yaptılar, dinden çıktılar, münafık oldular, dini terk ettiler. Denilecek, ashab mahrum bırakılacak diye inanırlar. Allah'ın laneti üzerleriniz olsun. Allah'ın laneti, Allah'ın laneti. Peygamberin ashabına düşmanlık edenlerin üzerine olsun. Amin. Peygamberin ashabı adil, vudul, izzetli, onurlu insanlardı. Bu dine canlarını, mallarını feda ettiğine yüzde seksen iki ashab Allah yolunda şehit düştü. Yüzde on Allah yolunda davet ve tebliğden de ilimden de geri kalmadı. Siz nasıl bir gaddarlıkla ve canilikle Peygamber'in ashabına bunu layık görüyorsunuz? Demek ki rafiziler ve şia bu ümmetin mecusileri olduğu kesindir. Şeyhülislam'ın dediği gibi Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha şiddetli bir topluluktur diyor rafiziler. Bugün Suriye'de zaten yaptıklarını görüyorsunuz. Bir tağutu, bir kafiri nasıl sevdiklerini, nasıl desteklediklerini, askeri bakımdan onu nasıl onayladıklarını görüyorsunuz. Konumuz bu değil kardeşler. O halde havuzdan mahrum olacaklar ashab değil Ehli bidattir, aksine onlardır. Rafiziler o havuzu göremeyecektir, şia göremeyecektir. Ehli bidat göremeyecektir, ondan içemeyecektir. Evet bu bizim inancımızdır. Ve Rabbimize bu inançla kavuşmayı temenni ediyoruz. Tabi birileri diyor ki bu tutucu, bu mezhepci, yani ehli sünneti mezhepci olarak görüyorlar. Bu sünni elbette ehli sünneti sünniyiz, kitap ve sünneteliyiz, selefiz. Birilerine göre de Vahhabiyiz. Selefi salihinin yolundayız. Onurluyuz ve şerefliyiz. Yeter ya. Vallahi yeter bilna yeter kardeşlerim ya. Biliyorsunuz değil mi? Netliğimizin bedelini çekiyoruz. Netliğimizin. Yiğitliğimizin, dürüstlüğümüzün, netliğimizin bedelini çekiyoruz. Ve çekmeye de razıyız. Bir Vahhabi mi diyor desin. Bir Selefi mi diyor desin. Bir Sünni mi diyor desin. Vallahi ala rasu vel başımızda yerleri var bu bütün lakapların değil mi Mustafa kardeş hep birlikte tamam deyin tamam mı kardeşler tamam. kabul ediyor musunuz Ediyorsam. selef misiniz Selam elhamdülillah Olum. gururlanın kardeşlerim vallahi gururlanıyorum dinimle ve ben bağlı oldum akidemle gururlanıyorum vallahi adam geliyor ateizmi savunarak gururlanıyor komünizmi salonarak gururlanıyor Sosyalizmin değerlerini savunarak gururlanıyor. Hadisleri inkar ederek gururlanıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılma şeklini inkar ederek gururlanıyor. Biri diyor ki, "Bir de kılabilirsin. 32 rekat da kılabilirsin." diyor. "Kafana göre istediğin kadar." diyor. "Yaat kalk yat kal." Bunu söyleyen entelektüel insanlar, okumuş insanlar. Ne gerek var diyor sünnete peygambere? Ne gerek var Kur'an namaz kıl diyor? Kafana göre takıl diyor. Kafana göre takın. Kafana göre takıl Muzaffer Hoca. Ne gerek var peyambere, sahabeye, tabiine? Günümüzde gerçekten ehli bidat çoğalmıştır. Ehli kafir de çoğalmıştır. O halde şimdi delilleri okuyalım. Benim ağzımın bir aylık yol mesafesi kadardır. Suyu sütten beyaz, kokusu miskten daha güzel, tezdileri de gökteki yıldızlar gibidir. Ondan içen kimse ebediyen susuzluk çekmez. İmam Bukhari. Evet. Havdi min min sema sema İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadis benim havzumun genişliği bir aylık yol mesafesi kadardı. Bir aylık mesafe. Bu kadar ki uzun. Suyu sütten beyaz, kokusu misklem daha güzel. Testileri de gökteki yıldızlar gibidir. Ondan içen kimse deyeen susuzluk çekmez. Hadis Buhari'de geliyor. Deminki söylediklerimizin tümü bu hadise dayanıyor. Evet. Ben havza sizden önce varacağım. Benim yanımda, benim yanıma gelecek olan ondan içen ve bir daha içen <gülüyor> ebediyen susuzluk çekmez. Benim yanıma kendilerini tanıdığım, onları da beni tanıdıkları bir takım kimseler gelecek. Fakat onlara benim arama engel konulacak. İni faratkum ala la ve thumma ve Bakın burada yine aynı şekilde geliyor. Evet devam edelim. Bir diğeri de şöyle geçer. Ben onlar benim ümmetimdendir diyeceğim. Bana denilecek ki, sen onların senden sonra neler uydurduklarını bilmiyorsun. Bunun üzerine ben, benden sonra dini değiştirenler benden uzak olsunlar diyeceğim. İmam Buhari. Evet. Derim ki, onlar benden, benim ümmetimden derim. Bana denilir ki, inneke la tedri ma ehdesu ba'deke senden sonra onların Neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilir. Kim onlar? Ehli bidat. Müslümanım diyen, dinde olmayan şeyleri icat eden, sünneti terk eden, bidatlere sarılan ehli bidattir. Ümmet-i Muhammed'den ehli bidati Allah Subhanahu ve Teala kast ediyor. Feakul o zaman derim ki, "Suhkan suhkan limen gayyara ba'di." Benden sonra dini değiştirenler benden uzak olsun, uzak olsun derim. Demek ki dini değiştirenler, Peygamber'in ashabı dini mi değiştirdi? Peygamber'in ashabı dini hıfz etti, hıfz etti. Muhafaza etti. Ve onu nesilden nesile günümüze kadar naklettiler. Biz bugün bu dini kimden öğrendik? Vallahi sahabelerden öğrendik. En güzel bu dini yaşayan sahabelerdi. de Peygamberden öğrendiklerini bir başka nesle tabiine ve tebeği tabiine naklettiler. Nasıl olur da ashabın işte havuzdan uzak kalacağını iddia edebilirler? Tabi onların bidatleri, küfürleri, şirkleri gözlerini boyamıştı. Allah onların basiretini almıştır. Sünnetten uzak olanların büyük çoğunluğu basiretsiz insanlardır. Allah bizlere hakkıyla sünnet ehli olmayı nasip eylesin evet. inşallah. Evet. Devam ediyoruz. ehl sünnet vel cemaat Evet. Diyoruz. Evet. ehl sünnet vel cemaat kıyamet günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceğine ve makam-ı mahmudun sahibi olacağına da inanırlar. Evet. Yani o zaman ehl sünnet vel cemaata göre, evet burada kim konuşmak ister? Evet. Evet. Nasıl inanacağız? Başlık bu. Bu konuda bilgi verin. şefaat edeceğini cemîl. Efendim? Muhammed Aleyhissalatu evet. şefaat edeceğine, makam mahmudun sahibi olacağını inanacağız. Güzel. Başka? Evet, yap dünyada şefaat değil de ahirette şefaat edeceğini, Peygamber'e has olan bu şefaat, Peygamber'e has olan. Evet. Bir metre ayakacak bu şefaat. Dünyada değil. Dünyada şefaat şirktir. Ama ahirette şefaat haktır. Kim dünyada peygamberden bile, peygamberin salih dostlarından bile istese, şefaat istese, ondan yardım istese, şirktir. Bu Kur'an'ın yasakladığı şefaat türüdür. Menfi dediğimiz, merdut dediğimiz şefaatın türüdür. Çünkü ne yapıyordu müşrikler? Allah ile kendileri arasında putlarını şefaatçi görüyorlardı kendilerini kurtaracaklarına inandıkları putları olduğuna inanıyorlardı. Ve diyorlardı ki bizim günahlarımızda onlar bizim şefaatçimiz. Allah katında onlar bize yardımcı olurlar. Günahlarımızı affettirirler. Putlar taşa tapılan şeyler yani o taşlar güya mahşer gününde hesap gününde veya Allah'ın katında ne yapacaklar onlara fayda vereceklerine inanıyorlardı. Bu Kur'an'ın yasakladığı şefaat türüdür. Ve sünnetin yasakladığı şefaat türüdür. Birileri diyorlar ya, öyledür Muhammed aleyhissalatü vesselamın ve başkalarının diyor şefaat etme hakkı yoktur, şefaat şirktir diyorlar, hadislerin tümünü inkar ediyorlar. Kur'an'daki ayetleri yanlış anlayarak. Kur'an'ın yasakladığı şefaat türü o zaman hangisidir? Dünyada birilerinin birilerinden şefaatçi olmaları, yardımcı olmalarını istemeleri, bir de müşriklerin Allah ile kendi aralarında putları şefaatçi kılmalarıdır ki Hiçbir beşerin bu peygamber bile olsa bir melek bile olsa salih bir dost bile olsa Allah'tan başka kimse kimseye şefaatçi yardımcı olamaz. Ama makbul dediğimiz kabul görülmüş şefaat ise şefaatul uzma peygamberimizin hakkıdır. Kıyamet günü bakın peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceğine ve makam-ı mahmudun. Nedir makam-ı mahmud? Övülen makam. Bu övülen bir makamdır peygamberimiz. Mahşer gününde tevhid ehlinden günahkar olanları için şefaatte bulunacaktır. Ve aynı şekilde günahkar olanların günahlarının kaldırılmasını isteyecektir. Bu da haktır iman ediyoruz. O hal üzerinde durduğumuz iki nokta oldu. Birincisi Kur'an'ın ve sünnetin yasakladığı müşriklerin kullar ile Allah arasında koymuş oldukları putlarını şefaatçi görmeleri şirktir. Veya bir insanın dünya hayatında birinden bu peygamber bile olsa şefaat istemesi, yardım istemesi bir şirktir. Bu inanç asla doğru değildir. Bu makbul olmayan yani menfi olan, merdut olan şefaat türüdür. O halde şefaat iki kısım. Biri kabul görünen şefaat, peygamberimizin şefaatidir. Bir de kabul edilmeyen Kur'an'ın ve sünnetin yasakladığı Allah ile kul arasında dünya hayatında şefaatçi ve yardımcı aramaktır ki bu şirktir. Tamam mı kardeşler? Üzerinde durmuş olduk. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin sahih olarak rivayet etti. Albani'nin de sahih dediği bir hadislerinde şefaati li ehlil kebair min ümmeti benim diyor şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diyor. Yani günah işlemiş olan ama şirkin dışında günah işlemiş olan nedir? Günahkar müminler içindir diyor. li ehlil kebair yani günahlar işleyen müminler için şefaatim haktır diyor. O halde burada üzerinde durulması gereken nokta bu devam ediyoruz. Onun birkaç türlü şefaat olacaktır. Evet. Mevkifte bulunan kimselerin aralarında verilecek hükmün sonuçlanması için şefaat edecektir ki buna makamı mahmud denir. Evet yani mevkif dediğimiz nedir? Mahşerde insanların hesaba çekilmek üzere bekledikleri yerdir. Sıkıntıya maruz kaldıkları, bekledikleri, bekledikleri, bekledikleri, artık zor durumlarda meşakkatte kaldıkları, haklarında hüküm verileceği o anda Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatta bulunur. Rabbine dua eder, müminlerden günahkar olanların bağışlanmasını ister. Bu haktır. Böyle bir şefaati vardır. O halde mevkif denilen yerde, sıkıntı anında, Bazılarına verilmesi gereken hüküm konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden günahkar olanlarının bağışlanma talebinde bulunur, duasında bulunur, şefaatinde bulunur. Zaten şefaatın yetkisi Allah'ın elindedir. Allah izin verdikçe Peygamber veya salihler veya şehitler veya sıddıklar şefaat edebilir. Allah izin vermedikçe o günde kimse zaten şefaat edemez. Dünyada zaten kimsenin kimseye şefaati yok. Ama ahiret gününde de Allah izin verdiği olan o peygamberler ve o peyhamberlerin dışında kalanlar Allah izin verirse şefaat edecekti. Peki bu birinci nokta, ikinci nokta. Bu hocam, e, menkutdeki işaret edilen şefaat, bu meşhur e, şefaat hadisinde geçen şefaat bölümünü. Meşhur derken? E, Han insanları toplanıp da Hazreti İbrahim'e... Evet, Musa doğrudur. Yani. Çok doğru. Evet. En sonunda peygamberimize gelirler. Evet. Devam edelim. Cennetliklerin cennete girmesi için şefaat edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cennete ilk girecek kişi olacaktır. Evet cennet ehlinin cennete girmesi için şefaatta bulunacak, Rabbine duada bulunacak. Zaten Peygamber aleyhisselatü vesselam, Peygamberimiz Allah subhanahu ve ta'lamayı secde etmiş başı yerdeyken kaldır başını ve işfa diyecektir. Yani şefaatta bulun. Yani nasıl bir şefaatta bulunacaksın? Onlar da ancak ve ancak tevhid ehline şefaatta bulunma, Konusunda bir izindir. Yani tevhid ehlinin haricinde birine şefatta bulunması kardeşlerin müstahin. Ancak müstesna olan bir kişi vardır o da İbni ebi Talip'tir. Yani Ebu Talip'tir. Ebu Talib müstesnadır. Hadiste geliyor. Bukhari ve Müslim'de geliyor. Kur'an diyor ki şefaatçıların o gün kimseye şefaat olmaz. Müddesir 48. Peki Kur'an'daki bu delili biri getirse size dese ki burada hadiste geliyor Bukhari ve Müslim'de Ebu Talibe peygamber şefaatçi olacak. Tevhid ehli değildi. Küfür üzerine, şirk üzerine öldü. Peki nasıl şefaatçi olacak? Bukhari ve Müslim Kur'an'la çelişiyor. Deseler ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki çelişki yok. Kur'an'ın ifadesi umumdur, geneldir. Bütün kafir, müşrik ve münafıkları içerir. Ama hadis bu umumun içinde hastır. Hususi bir noktaya değinir. Yani Ebu Talip bu hadiste müstesna onun da azabı kalkmayacak. Azabı hafif diyecektir. Anlatabildik mi hadis? Kur'an'ı taksis eder. Kur'an'ın bir boyutunu, bir ayetini, bir hükmünü ne yapar? Taksis eder. İşte burada da taksis etmesi yani hususileştirmesidir. Evet Kur'an o gün şefaatçıların şefaati fayda vermez müddetse 48'i beyan eder. Bu bütünüyle kafir ve müşrikleri içerir ama hadiste bu Talib'in azabının hafifletilmesi için şefaat yapacağını da hadis zikrettiği için bu bir hususi emirdir, hususi bir konumdur. Bu kas olan durumdan dolayı hadis bize bunu öğretir kardeşlerim. O halde Kur'an ve sünnet arasında bu anlamda bir çelişki de yoktur. Çünkü Bukhari'de ve Müslüm'le gelen bu hadis sahihtir. Birçok sünnet kaynaklarında gelmiştir. Selef alimleri bunu kabul etmiştir. O zaman biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Bu umum içinde has olan bir durumdur. Umum içinde has olan. Peki peygamberimize has olan durumlar yok muydu? Vardı. Mesela teheccüd bize farz mı? Değil ama ona farz. Mesela Müslümanlar dilediği zaman adil olacaksa dört kadınla evlenebilir mi? Evlenebilir ama peygamberimiz kaç hanımla evlendi? Dokuz, on bir çeşitli rivayetler var. O halde yani bu rivayetlere baktığımız zaman peygamberimizin konumu bazen has oluyor. Buradaki hadis de umumu ne yapıyor? Taksis etmiş oluyor. Devam edelim. Bu üç şefaat peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Başka hiç kimse bu hususta ona ortak değildir. Evet yani bu üç şefaat yukarıda zikredilen sadece peygambere has. Cennetliklerin cennete girmez. Ebu Talib'e şefaatta bulunması, mevkifteki bazı Müslümanların durumları için Peygamber'in şefaatta bulunması üç kişi, üç durum nedir? Peygamber'e has. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden cennete giren bazı kimselerin derecelerinin yükselmesi için de şefaat edecektir. Ümmetinden cennete hesaba çekinmeden girecek olan ilk topluluk için de şefaat edecektir. Evet devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilikleri kötülüklerine eşit olan bazı kimselerin cennete girmeleri için şefaat edeceği gibi cehenneme girmeleri emredilen bazıları için de cehenneme girmesinler diye şefaat edecektir. Evet birinci bölüme baktığımızda cennete girmiş ama derecelerin yükselmesi için şefaatta bulunacak. Cennet elinden derecelerinin yükselmesi için birilerinin peygamberimiz şefaatta bulunacak. İkincisinde ise... İyilikleri kötülüklerine eşit olan bazı kimselerin cennete girmeleri için Allah Resulü Rabbine şefaatta bulunacak ümmetinden böyle kimselerin affını isteyecek. Allah Resulü'ne Allah böyle bir hak vermiş. Allah böyle bir hak vermişse biz bunu inkar edelim mi? Delille sabit. Bunların uyduruk olduğunu mu iddia edeceğiz? Kur'an da ayrıca şefaatın olduğunu bize beyan ediyor. Kur'an'da açıkça ayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadislerine binaen Kur'an'da açık deliller vardır bu konuda Allah'ın izniyle. Evet devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin binahkar tevhid ehlinin cehennemden çıkartılması hususunda da şefaati vardır. Onlar için şefaat edecek ve onlar da cennete gireceklerdir. Evet güzel bu konuda Enbiya 28 delildir yani Enbiya 28 yani şefaat hakkının Allah Resulü'nde ve diğer izin verdiklerinde olduğuna dair Kur'an'da açık delil vardır. Evet. Bu şefaat çeşitlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme melekler, peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihler ve müminler de ortak olacaklardır. Sonra Yüce Allah bir takım kimselerin herhangi bir şefaat olmaksızın sadece kendi lütfu, rahmeti, keremi, ve minnetiyle cehennemden çıkaracaktır. Evet, yani şefaat olmasa da Allah lütfundan, rahmetinden, kereminden, dilediği kimseleri de tevhid ehliğinden ama günahkar olanları çıkartıp cennetine koyacaktır. Allah kulları üzerinde hakimdir. Onları yaratan Allah onlar üzerinde de hakimdir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi salih amelde kıyamet gününde sahibine şefaat edecektir tekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat edeceklerdir. El-Albani Sayr, El-Cemul Evet, el-Siyamu vel-Kur'anu lil-abdi yevmen kıyameti. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat edecektir. Demek ki sadece insanlar da değil, salih amellerde, siyam dediğimiz oruç, Kur'an, Kur'an şefaatçi olaraktan gelecektir. Okuyanlara, hıpsedenlere ve onu anlatanlara şefaatçi olarak gelecektir. Hadis Albani'nin sahih dediği bir hadis. Devam edelim. Kafirlere ve müşriklere gelince onlar için şefaat söz konusu değildir. Çünkü Allah o taala Onların yaklaşan müthiş güne karşı uyar. O gün yürekler ağza gelir. Yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerinde dostları ne de sözüne itibar edildi bir şefaatçileri olur. Kafir 18. Evet buradaki ayetteki şefaata main olamayanlardan maksat kimdir? Kafirler, müşrikler, münafıklar, ebedi cehennemi hak eden ve cehennemden çıkmaları haram olan kimselerdir. Ancak cehennemden kimler çıkacak dedik? Tevhid ehli, günahkar müminler. Devam ediyoruz. Artık şefaat edenlerin şefaati de onlara fayda vermez. Müddesir 28. ayet. Artık şefaat edenlerin şefaatı de onlara fayda vermez. Kime fayda vermez? Ayet kiminle ilgili? Kafirlerle, müşriklerle, münafıklarla. O gün, mahşem gününde Rabbul onlara asla birini şefaatçi kılmaz. Kafir, müşrik, münafık, ebedi cehennemde. Ayet onlarla ilgili. Ama birileri kalkıyorlar. Bu ayeti ne yapıyorlar? Peygamberimizin şefaat hakkını iptal etmeye, müminlerden tevhid ehli olup da günahkar olanların da çıkmayacağına delil getiriyorlar. Oysa Kur'an'ın bu ayeti hangi konuda? Kafir ve müşriklerin şefaata layık olamayacağına dairdir. Anlatabildik mi kardeşler? Ehli er bu konuları ne yapıyor? Kurcalıyor. Ve bulandırıyor. Ve müminlerin karşısına Kur'an'la çıkıyor. Sonra diyor ki, Kur'an mı doğru, Peygamber'in e sözü mü doğru? Hem de uyduruktur diyor, bakın. Kur'an mı doğru, Bukhari mi doğru diyor. Seni o, o zaman ne yapıyor? Zor duruma düşürüyor. Ve bir şeyi seçmeye itiyor. Akılla, kurnazlıkla, ustalıkla, felsefeyle, kelamla ne yapıyorlar? Müminleri hak yoldan saptırmaya çalışıyorlar. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi... Kıyamet günü ölüm bir koş suretinde getirilip boğazlanacak. Yani ölüme son verilecektir. Allah-u Teala'nın cennet ehlinden olan kullarına ihsan ettiği en büyük nimetlerinde cehennem ehlinin ise en fazla üzen şeylerden biri ebedilik yani ahiret hayatının sona ermeyecek olmasıdır. Ölüm gözle görülmeyen soyut bir şeydir. Fakat Allah-u Teala onu gözle görülür somut bir varlığa çevirecektir. Böylece cennet ile cehennem arasında boğazlanacaktır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyle buyurmaktadır. Evet yani cennette ölüm yok ve cehennemde de ölüm yok. Somut bir şekilde ölüm getirilir ve boğazlanır. Oysa gözle görülmeyen bir varlık. Bir koç gibi ölüm cehennemin önünde boğazlanır. O zaman ne anlıyoruz buradan? Yani ölüm yok. Cehennem ehli için ölüm yok. Azap üzerine azap var. Cennet içinde, cennet ehli içinde ölümüyor Ebediye mutluluk var. Huzur var. Anlatabildim mi kardeşler? Cennet ehli cennette sürekli ne yapıyor? Ferahlık içinde cehennem de cehennemin azabı içinde şükrü sürekli ebediyen kalıyor. İşte o hadisi dinleyelim. Evet. Cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehenneme girdikleri zaman ölüm ölüm getirilip Cennetle cehennem arasına bırakılacak. Sonra da boğazlanacaktır. Daha sonra bir münadi şöyle seslenecektir. Ey cennet ehli artık ölüm yok. Ey cehennem ehli artık ölüm yok. Bunun üzerine cennetlikler daha fazla sevinecekler. Cehennemlikler ise daha fazla üzüleceklerdir. Müslim. Evet. İzâ sonra ehlül cenneti ilel cenneti ve sâre ehlül nâr ilel nâr utiya bil maut hatta yuj'al hatta yuj'al bayna al jannati wal nar thumma yunadi munadin ya ahla cenneti la mauta wa ya ahla al la mauta fiyzdad ahlu al jannati farahan ila farahihim wa yizdad ahlu al ile huznan ila huznihim cennete cehennemlikler de cehenneme girdikleri zaman ölüm Getirilip cennetle cehennem arasına bırakılacak. Sonra da boğazlanacaktır. Ve oradan bir münadi, çağırıcı seslenecektir. Ey cennet ehli artık ölüm yok. Ey cehennem ehli artık ölüm yok. Bunun üzerine cennetlikler daha fazla sevinecekler. Cehennemlikler de daha fazla hüzünleneceklerdir. Hüzün üzerine daha hüzün. Ama cennet ehli de, Ferahlık, sevinç üzerine sevinç katacaklardır ve böylece Rabbul Alem'in ölümü orada bitirecektir. Şu an değerli kardeşler buraya kadar inşallah bitirmiş olduk. Haftaya Allah izin verirse kadere iman babından devam edeceğiz. Bu bab önemli bir bab ve günümüzde kader inkarcıları var. Bu kafir ve zındıklar hakkında inşallah açıklamada bulunacağız. Kadere iman nedir ve onun mertebeleri nelerdir? Bu mertebelerden birinin inkarı insanı küfre sokar mı? Bunlara değineceğiz. Rabbim bizleri bu çalışmamızda başarılı kızsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü enle ilahe illa ente ve estağfuruka ve